Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Suretü Tehabı. Tehabı, aldanmak demektir. Aşağıda 9. ayette geleceği üzere, zikredileceği üzere aldanma konusu ki ahiretteki insanların hakikaten tamamen iflas ettiği yeri geldikçe orada ifade edeceğiz. İflas etmiş olmanın vermiş olduğu aldanmayı ifade ediyor. Mekke'de olan Medine'ye 18 ayet. Mekke veya Medine'de nazil olmuş olup 18 ayeti kerimeden ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Önce de semawati ifade ettiğimiz gibi bu 28. cüzde iki tane sebbaha, iki tane yusebi'luhu diye başlıyor. Yusebi'luhu biri tehavun, bir de cuma suresi olmuş oluyor. Bu iki sure diye başlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de çok dikkat çeken elhamdülillah diye yüsbihu subhaha diye Cenab-ı Hakk'ı tesbih etme, takdis etme, tenzih etme, eksik ve kusurlardan beri olduğunu ifade etmeye sık sık rastlarız. Böylece yine İsra Suresi'nde ifade edildiği gibi ve inne şeyin illa şapbi hiçbir şey yok ki Allah kendi lisanıyla kendi diliyle kendi haliyle tesbih etmiş olmasın. Onun için yusabbihulillahi ma Yerde ve gökte olan, yerin ve göğün içerisinde derinliklerinde, mikro alemde, makro alemde, yerin derinliklerinde, mikro alemde Gönül derinliklerinde, makro alemde, küçük ve büyük, görünür görünmez, bilinir bilinmez, alsından zeynine ne varsa her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Şu daha önce de geçtiği için Yusuf'a bir hücuma söylesinde o ma ile men'e gelince ifade edeceğim. E yani yuneszihuu Allah tenzih eder. Yani kafamıza gelecek, aklımıza düşecek, kalbimize doğacak haşa ne kadar eksiklik ve kusurluklar varsa Allah hepsinden delidir. Çünkü yani eksiklik kusur varlıklara bakar. Allah'a bakan yönü, yönüyle cihetiyle hiçbir şeyde bir kusur, bir eksiklik, bir abesiyet, bir çirkinlik, bir olumsuzluk yoktur. Fellam zaidetün. Buradaki lam nedir? Zaiddir. Lillahi'deki lam yani yusubiullah'e Allah'a tesbih eder. Ney? Mafisemawati ve mafilat. Yerde ve gökte olan her şey. Ha yani niye burada ve etabi madune men? He, niye burada ma geldi de men gelmedi? Bu ne içindir? Tahli ben ile eksel. Evet Hüsnü. Hocam şu o ne yapmalı bir lav. Ödeki lama zahid mi? Yani zahid de deriz. Gerçi genelde şey olduğu için tehid orada. Hocam tehliden tabiye için de. Ve illet içinde olabilir. Yani sadece ve sadece Allah'ı tesbih eder. Evet tehliden. Evet. Talili. Yani, yani orada ne yapabilir? İllet olarak da. Hocam. Yani i̇lleti ney? Ha, i̇lleti Ne? Ney, neyi yani? Çünkü çok şeye teşekkür edebilir. Allah'a. İllet manası, ha, bu illeti parantez açıp taksis manasına da diyebiliriz. Hocam. Yani sadece ve sadece Allah'a kastır. Ve, dönem, ve tabi, da ha, yani. Burada şunu, onu ifade edeceğim. Taliben lil ekser. Bu belahatta bir kuraldır. Aynen şunu gibi. El hükmü lil ekser gibi. Tahli lil ekser el hükmü ekser. Yani hüküm genelde çoğunlukla ne olur? Ekseriyete göre olur. Evet. He, genelde burada men mi daha çok ma mı daha çok? Ben, ma daha çok. Ma daha çok. Hem ben He, men daha ziyade akıllar alırken ma onun dışındaki olan hepsini <gülüyor> de içerisine alıyor. Onun için burada ma ifadesi kesreti ifade ettiği için çoğulu içerisine aldığı içindir o ki hüküm de yani. çoğula göre olduğu içindir ki ondan hmm. dolayı Yussem bi'lillahi men hissemavati ve'l-ard demiyor da hmm. ma hissemavati ma fi'l-ard demiş oluyor. Evet. Hocam burada ayet daha ise o zayide deniliyor. Niye burada zayide diyor? Sıra demesi gerekmiyor mu hocam? Hayır, zayide deniyor hocam sıra demesi. Eseriyete baktığı için ekseriyette de o yani Müzekkerin içerisine müennesle girir ama müennesin içerisine müzekker girmez. Yani onun için burada hepsini kapsamış olduğu içindir ki küllünü kapsamış olduğu içindir ki Cenab-ı külle göre burada hükmetmiş oluyor. Yani demek ki için içinde ne var? Taş var. İşin içerisinde bitki var, hayvan var, insan ve cin ve melek de var. Bak ma deyince taş da için içine giriyor. Çünkü taştaki o tık tık tıklar, tak taklar boşu boşuna değil ki daha önce ifade ettiğim gibi biz normalde kediyi dinlediğiniz zaman ne diyorsunuz hocam işte mır mır diyor. Tamam da biraz daha kulak ver. O mırmırının boş bir mırmır mır olmayıp ya rahim ya rahim ya rahim diye zikrettiğini göreceksiniz. Hava hocam öf hava esiyor da Ne diyordu? U diyordu. O değil. O diyor. Dikkat et biraz kulağını dikkatli ver. Hu diyor. Yani Allah zamirini kullanıyor hava. Yani esmesiyle de Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmiş oluyor hava unsuru. Onun için burada ma geliyor, men gelmemiş oluyor. Hüküm ekser için olduğu için, çoğunluğu içerisine kapsadığı için belagatın bir kuralı olduğu içindir ki ondan dolayı ma geliyor, men gelmiyor. Evet, el mülkü lehu olması gerekirken lehul mülk. Aynen ne gibi? İyyâ kenâ budu ve iyâ, i̇yâ gibi. Hasır, taksiz, haz, Hası, has. mülk sadece ve sadece. Ya ortağı yok mu? Haşa! Le onundur. Lehu deyince bütün ortakları devre dışı bırakıyor. Son mülk onundur. Mâlikel mülk, yatasar fî mülkihîle yaşa Mülk sahibi onundur, onundur mülk. Mülk onundur. Mülk ona aittir, hasdır, mahsustur. Ve ham. Ne kadar kainatta A'sından Z'sine giden övgüler, şükürler, senalar, hamdlar varsa hepsi yine O'nundur ve O'na aittir. Zira O, ve o, kadir. o her şeye kudreti yeder, gücü yeter. Küçük ile büyük, az ile çok arasında, ağır ile hafif arasında O'nun için bir fark yoktur. Yani diyelim ki sınırsız bir terazi düşünün. Sınırsız ölçen, tartan bir terazi düşünün. Sınırsız ağırlıkları ölçen o teraziye bir milyar kiloyu koymak ile bir trilyonu, bir katrilyonu, bir kentrilyonu ko farkı koymak yok. arasında fark var mı? Yok. Üf, ya bir katrilyonu tartarken terazine kadar zorlandı denilir mi? Denilmez. Çünkü sınırsız olduğu için sınırsız olan bir şeyin içerisinde bir ile binin trilyonu farkı yoktur. Hepsi onun için aynı derecede eşittir. He hareket yer ve gökleri ne Vallahi yaptı Allah oldu. hak ile hak olarak ölçü Şimdi olarak ada adaletle hem üsttekine atladık evet ikide hüvelledi o Allah ki sizi yarattı ha. sizi o Allah yarattı sizi yaratan odur odur yaratıcı sizi sizi o yarattığına göre o halde işin kötü tarafı Bakıyorsunuz o yaratmasına rağmen yaratılışı da güzel yapmasına rağmen femin kum kafirün içinizden bir bakıyorsun ki burada min tepiz içindir İçinizden bir kısmı kafir oluyor femin kum müminün içinizden bir kısmı bazısı da mümin oluyor yani Allah sizi yarattı bir kısmınız mümin bir kısmınız kafir oldu vallahi bir matamel ona basir Allah yaptıklarınızı alimdir basirdir habirdir. Her şeyi görür, yaptıklarınızı, amel ettikleriniz her şeyi Allah görür. Harakatama vaatival ard bilhak. O Allah gökleri ve yeri hak ile, hak olarak, adaletle, ölçü ile Rahman suresinde ne geçiyordu? mizan diye dört defa. Rabb'ada al mizan. El la tadğaf fi'l mizan. vezne bil ve la mizan. Yani demek ki Allah her şeyi bir ölçüyle, hak olarak. Haşa bir haksızlık, bir zulüm olmaksın hak ve gerçek olarak adaletle. Hakkın bir manasında da adalet var. Her şeyi mizan, ölçü, denge içerisinde adaletle hükmederekten yarattı. var sawvarakum Allah'ın bir ismi de musavvirdir. Her şeye layık olduğu sureti verir. İneğe ineğin suretini. İnekle koyunun sureti değilse ne olur? Ne kadar çirkin olur değil mi? Ne kadar çirkin olur. Aynen bu şuna da benziyor. Aslana koyun kafası, koyuna aslan kafası verir. Nasıl olur? Hadi buyur. Aslana de ki aslan menesin koyunda kükresin. Ne kadar gülünç olur değil mi? Ama Allah ne yapıyor? Arslan'a aslan sureti veriyor, koyuna koyun sureti veriyor. Yani her bir varlığa uygun sureti tasvir etmiş. Ondan dolayı, فَاحْسَنَ سُوَرَكُمْ Ne kadar da güzel size suret vermiş. Suretinizi ne kadar da güzel yapmış. Ne kadar da güzel bir suret içerisinde sizi tasvir etmiş. Fırça vurmuş, yapı meydana getirmiş. Bir karakter, bir kişilik, bir görünüm, bir fotoğraf, bir vitrin size koymuş iz ceale şekle ademi ahsanel eşkal mümkün olsa mühendisler bütün ilim adamları gelse denilse ki onlara güzel bir insan sureti çizin insanın organlarının istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz He. hocam ben mantıklı bir şey buldum ne buldun ya hocam çok uzun sürüyor ya ta boğazımızda ağrıya e şu ağzı buraya koy değil de şuraya koysak Bundan sonra yemekleri direktmen buradan, daha buradan aşağıya in, gel, gel, gel, gel. Buraya uzun sürüyor. He? Keşke ağzımız burada olsaydı. Hemen direktmen buradan şey yapar, orada kaynatır, ayrıştırılır, dağılırdı. Peki o zaman gözünü ne yapacaksın? Gözüne getirip bakman, burnuna getirip koklaman, ondan sonra karnına götürmen lazım ki uzun iş olsun. Ama ağzına götürdüğün zaman burnunda da orada. iyi güzel kokuyor. Gözün de onu ne yapıyor? Görüyor. Ağzın da onu dilinle beraber tartıyor. Bir konuşma nasıl olacak karnında olsa ağzın? Dili ayrı bir yere mi koyacaksın? Karnından konuşuyor. Gözün yine öyle. Yani bu şeklinizi nasıl değiştirirseniz değiştiriniz, şu görünen şeklin dışında daha mükemmel bir şekli bulamazsınız. Onun için Allah... Bu insan için böyle olduğu gibi diğer varlıklar için de öyle. Bütün alternatifler içerisinde en güzel sureti Allah ne yapıyor? Tasvir etmiş, insana vermiş oluyor. Fe ahsene suvarekum. Ne kadar da güzel suretinizi yaptı, değil mi? Hayret ifade ediyor. Hayret, taaccüb. Taaccübe evvel ve sani. Ne kadar da suretinizi güzel yaptı. Suretinizi ne kadar da güzel etti. O ilehil basir. Demek ki Adem'in Adem'in suretleri içerisinde, şekli içerisinde en güzel bir şekli, sureti Cenab-ı Hak vermiş oluyor. Ve ileyhil masir, ve ile turcavun, ve ileyhil ma'ab gibi ifadelerle Allah nereye giderseniz gidiniz. Dönüşünüz, sonunuz, varışınız neredir? Allah'adır, O'nadır, O'na döneceksiniz. Ve o Allah ki, مَا ve vel ar. Göklerde ve yerde olanları o ma'aları bilir. Yani her şeyi bilir. Ve ne bu mahfirruna gizlediğinizi de ve açıkladığınızı sır ve sırrı ve aleniyi olan sır ve aleniyi olan gizli ve açık olan her şeyi de Allah bilir. Gizleseniz de tusirruna gizliyorsunuz. Gizleseniz de ve tulunun ve açıklıyorsunuz. Açıklasanız da fark ederiz. Her şeyi bilir. Gizlenir gizliyi de bilir, açığı da bilir. Neden? Çünkü işin kaynağını biliyor. Vallahi alimu mizati sudur. Allah sadır sahiplerinin göğüs sahiplerini bilir. Göğüste olanları bilir. Göğüsten geçenleri, kalpten geçenleri, akıl ve hayalden geçenleri Allah elbette ki bilir. Bir mafi MINEL ESRARI VEL MU'TEKİDAT O gönüllerde ve kalplerde bulunan o sırları ve inançları, düşünceleri Allah hepsini elbette ki bilmiş olur. O ilim sahibidir. ELEM <gülüyor> YEETİKUM NEBEUN HABERUN Size bir haber gelmedi mi? Elm yetikum nebun Ne haberi ellezine o kimselerin haberi ki keferu inkar ediyorlar min kabim. Daha önce inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi Ne olmuş ya Rabbi onların haberi ne ki Kur'an'da çok geçiyor Çok geçiyor önceki küfredenlerin haberi neydi değil mi biz o kavimleri Cenab-ı Hak felakete sürdü o asırdaki karındaki asırlardaki insanları küfürlerinden dolayı günahlarından dolayı helak ettik. Fazakı <fazâku> ve baale emrihim. He, ne yaptılar? Onlar o azabı tattılar ve baale emrihim ne işlerinin ve balini tadına vardılar. İşlerinin ve balini tattılar. Yani günahlarının cezasını. Çektiler azab olaraktan. Yani okubete küfrî fid dünya. Bir, o küfürlerinden dolayı dünyada o küfürlerine, akıbetini, cezasını, belasını, azabını onlar dünyada çektiler. İşte o dünyada azabını, helaki helaketi çekmiş olanların yüklenmiş olduğu bu belanın haberi, helakin haberi size gelmedi mi? Yani onun haberi yok mu sizde? Yani geldi. Yani haberiniz olsun bu ismami İnkariya in in mı hocam? Ha, yani gelmedin, he. Gelmedi yani geldi. Geldi yani. Daha önce de o ifade. Ve fil ahireti dünyada bu ukubet azap olduğu gibi fedaklu o elemi azabı tattıkları gibi e, azabun, elimun, müellimun ahirette de ne vardır? Fil ahireti elem verici, müellimun, elem verici bir azap onlar için ahirette de vardır. İşte dali bu var ya işaret zamiri. E dünya bu dünya azabı bi enne'u zamirü'ş-şer bu nedir şan durum hal vaziyet bildiren bir zamir olmuş oluyor. Kânet te'tîhim rusuluhum şan hal vaziyet hâlu durum alem şudur ki kânet te'tîhim onlara rusuluhum peygamberlerimiz geldi. Daha önce ne demiştik? Lazimi bir fiil etha gibi, cae gibi. Lazimi bir fiil ba ile gelirse ne oluyordu? Mütaaddi oluyordu. He. Şimdi o zaman iki şekilde söyleyelim. Kanet te'tihim rusulum peygamber peygamber onlara peygamberler beyinatlarla geldi. Yani beyinatları getirdi. El-haceciz zahirati alen iman. İman imana açık olan deliller. Allah'ın varlığına, imanın esaslarına açık ve zahir olan delil ve belgeler ile geldiler. Belgeleri, beyinatı getirdiler. Kur'an'ın bir adı da beyinattır. Niye? Hakikatları açık ve net bir şekilde beyan ediyor, ortaya koyuyor, açıklamış oluyor. Peki, bu geldiğince onlar ne yaptılar? Fakaru dediler ki, beşerum, bu insan bir insan mı? He, ori de bihercins. Burada ne yapıyor insan cinsi? O irade ediliyor. Yani bir beşer mi? Hani başka yerde geçmiş diye niye bir melek gelmiyor? Yani bir melek gelseydi ya bize gibi. Ya yani bir beşer mi yehdunena <gülüyor> bizi hidayete sevk edecek? Bir beşer mi bizi sevk edecek doğru yola? Hidayet edecek Fetle <gülüyor> Onun beşer olması, kendi cinslerinden birisi olmasından dolayı tabii inkârlarına bahane ettiler. Yoksa elbette ki kendi cinslerinden olacak. Melek gelseydi onlara nasıl irtibat kuracak? Münasebet bağlantı kuracaktı. Burada inkar etmelerine bahane oldukları için fekeferu ve temellev anil iman ve böylece küfrettiler. imandan da sırt çevirdiler, yüz döndüler, arkalarını döndüler ve estağna an imanih. Allah'ın onlara imana ihtiyacı var mı? Yok. Allah onların imanını ister, iman etsin, ister küfretsin ister kabul etsin, ister reddesin, Allah onların imanlarına muhtaç değildir. Niye? Çünkü Allahu Allah Hani an halki, mahlukatınla müstanidir, belidir, ihtiyacı yok, sonsuz zenginlik evet. içerisindedir. Evet. Aynı zamanda hamidun Mahmudu fi ali yaptıkları her işte de övgüye mazhardır. Ha, direkt hocam onlara muhtaç olduğu işi onları yarattı. Ha, yani bizim ihtiyacımız olduğu içindir. Mesela şöyle bir ifade söyleyeyim. Diyelim ki doktor hastasına ısrarla şu ilaçları kullan. Şu şu işlemleri yap dese. Ya doktor bey niye bu kadar ısrar ediyorsun ya? Senin demek ki bir ihtiyacın var herhalde. Yok. Doktorun ihtiyacı olduğu için de. Senin ilaca, sağlık, şifaya ihtiyacın olduğu için doktor sana ısrar ediyor. Yani onun için burada da veya anne... Çocuğuna ısrar ediyorsa veya öğretmen, öğrencisini ısrar ediyorsa demek ki onların bir faydası olduğu için değil. Yani çocuk yese de yemese de anne için fark etmez. Anne diyelim ki yemeğini yapıyor. Çocuk yese de yemese de çocuk yiyince anne doymuş, çocuk yemeyince anne acıtmış olmayacak. Çocuğun ihtiyacı olduğu için anne ısrar ediyor. Aynen onun gibi Allah yaptığı her işle övgüye layıktır. Zamelle zine o kafirler zoom ettiler, zannettiler, tahmin ettiler, düşündüler, kuruntu içerisinde bulundular. Hangi konuda buradaki en muhafafetün ve isma mahzufun. en muhafefe şeddesiz yani, yani mahsuf olan o ismi nedir? En dehüm, o kafirler onlar var ya. Neyi zuhum ettiler? Zoom zame de şu var, Aynen zan gibi. Yani kesin bir bilgi, bilgi değil. Ya acaba, ya öldükten sonra dirilmeye acaba olmayabilir mi ya? Trilyonda bir bile olmayan bir ihtimale ne yaptılar? Sarıldılar. Öbür taraftan katrilyonlarca dirilme ihtimali olan bir hakikati bıraktılar. Katrilyonda bir ihtimal olmayan, ya olmayabilir mi ihtimaline kuruntusuna sarıldılar. Lan yub'atı tekrar öldükten sonra diriltilmeyeceği zamına ve zuhumuna tahminine ne yaptılar? Vardılar. Kul ey Habibim, bela. Hayır. Yani öyle durum sizin zannettiğiniz gibi değil. Varabbi He, benim, muhakkak ki benim Rabbim, Rabbuma kasem olsun ki letub <gülüyor> athunne. Burada hem Rabbi ifadesi hem de lam ifadesi <gülüyor> kuvvetliliği, tehkidi ifade ediyor. <gülüyor> Rabbuma kasem olsun ki letub <gülüyor> ne. Onlar ne olacak? Bağız olacak. Tekrar onlar diriltileceklerdir. Girildikten sonra ne olacak? Tümü sonra Latüne be on ne? Onlara haber verilecek e, ne be? Bildirilecek ney? Bima amiltüm, amel ettikleri şey, yapa geldikleri şey onlara teker teker sayılacak, bildirilecek, haber verilecek. İşte ve zalike Allah, işte bu durum var ya. <gülüyor> yesirun Allah, <gülüyor> ve zalike yesirun Allah. Bu durum Allah'a gayet kolaydır. Hasseten. Allah'a kolaydır bu durum. Gayet kolaydır. Gazbelelim diye ifade etmiş oluyor. Evet fe aminu. iman ediniz. Ya Rabbi, zaten iman ettik. aminu billahi. Ha, foranübillahi ve Allah'a ve onun resulüne iman edin evet. ve nuru, nura da iman edin. Tamam. Kur'an'ın bir adı beyinat gibi, zikir gibi, bir adı da nedir? Nur'dur. O Kur'an'a, o nura tamamen nur olduğu için, yani hakikati gösterdiği için, hakikatin kendisi olduğu içindir ki o nura ve Kur'an'a iman ediniz. Hangi Kur'an? Enzelna. Size indirmiş olduğumuz bildirmiş olduğumuz göndermiş olduğumuz o Kur'an'a iman ediniz. Vallahi ma taameluna habir. Elbette ki Allah yapa geldiklerinizden haberdardır, bilir. Uskur ya Muhammed. Uskur ya insan. Ey insan hatırla, ey Muhammed onlara söyle o gün yevme yahkum size Allah ne yapacak? Cem edecek bir aleyhine. Hep beraber toplu olaraktan toplanacaksınız bir araya. Hangi gün? <gülüyor> Cem gününde, toplanma gününde, haşir gününde, mahşer gününde, kıyamet gününde Allah ne yapacak? Sizi o günde toplayacak. İşte bu durumu hatırla. Bu durumu hatırlat ve söyle ey insan. Zalike <gülüyor> bu, işte bugün, işte bu ayetten geliyor 9. sure. Surenin adı da buradan geliyor. İşte bugün tahabun günüdür. <gülüyor> aldanma günüdür. Bunu biraz açacağım. Yani ya müminü el kafirine bir axi menazilihim ve eliim fil cennet ile uamenu. Bu da aynı bir mana var da şöyle. Mesela bir olarak söylüyorum. Diyelim ki şu anda yedi buçuk milyar insan var. Bir buçuk milyar Müslüman, altı milyar Müslüman değil. Şimdi yedi buçuk milyar insan hepsi iman etmiş olsa, hepsi iman etmiş olsa, hepsi cennette yerleri var. Ama bir buçuk milyar iman edip de altı milyar etmeyince, o diğer altı milyarın yerleri, cennetteki o, yerleri olarak, ve onların ehli ne olmuş oldu? Aslında, miras onların miras kalmış oluyor. Işte on, şey olmuştu, ha. Ne diyordu orada? Dur, dur, dur. Diğerlerine miras kalıyor. O zaman bu onu diyor. Teala, yani, al allah Teala, er her Hristiyan Yahudi, bir Hristiyan Yahudi, bir müminin bir, bir, yerine bir Hristiyan ile yani Herkesin yeri var. Yeri var. Onlar iman etmene. Hristiyan'ın mümini yerine getiriyor. Lev amenu. Eğer iman etseydi evet. elde edeceği o şeyler etmeyince otomatikman müminlere evet. geçmiş evet. oldu. Evet. Efendimiz bir gün sahabilerle oturmuş onlara soruyor. Mel müflisu. Müflis kimdir diyor. Sahabiler evet. diyor ki ya Resulallah malını ve mülkünü yani. kaybetmiş olan Bu insanlara benzerimle. müflis denilir diyor. Efendimiz diyor ki hayır diyor. Müflis o kimsedir ki işte o tegabun gününde. Ahirete gittiğinde amelinden hiçbir şey bulunmayan kimsedir. Bir. ikincisi, ahirette herkes, herkes pişman olacak. Kafir pişman olacak iman etmediği için. Mümin pişman olacak daha fazla imanını arttırmadığı için. Namaz kılan pişman olacak beş vakit namazına nafileleri vesaireyi eklemediği için. Kısacası... Mümin cennetlik olanlar niye daha fazla yapıp da cennetteki yerimizi genişletmedik diye pişman olurken kafir de niye iman ettik bu elde etmemiz gereken şeyleri niye kaybettik diye onlarda o noktadan pişman, iman heh, pişman olmuş olacaktır. İman etmemeden dolayı birisi pişmanlık duyarken öbürü niye imanımı arttırmadım, ibadetimi arttırmadım, amelimi arttırmadım diye ondan dolayı pişman olacaktır. Evet. Hocam cennette mesela e, birisi alt derecede, birisi yüksek derece alt derecede olan bir izledi falan çeker mi cennet? Yok. Orada şey, kıskanma da yok, üzüntü de yok. Mesela ne gibi? Daha önce de bunu ifade ettim. Cennetin bütün tabakalarındakiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasına gitti. Onun daveti üzerine cennetine gitti. Herkes, Efendimiz'in sofrası kendisine layık, en mükellef bir sofra. Orada herkes o sofradan yiyecek, tadını alacak ama herkes... Bardağa kadarının lezzetini, zevkini, tadını almış olacak. Herkes hangi bardaktan gitmiş ise tamamen doyummuş olarak kalkacak. Yani ya ben işte orada cennette birinci tabakadaydım, beşinci tabakadakinin ulaştığı zevke, lezzete ulaşmadım yok. Herkes bulunduğu konum içerisinde vaziyet ve kabiliyet duygularının inbisatı açılımı nispetinde müketam doyumunu sağlayacak. Kimse bizi yeri fark etmeyecek. Değil. Herkes, aynen bunu şöyle örnekle de ifade edeyim, şöyle ifade edeyim, mesela emekli olan insanlar farklı maaş alır. Sebebine gelince farklı dereceden. Mesela malulen emekli olan ile birinci dereceden, ikinci dereceden, beşinci dereceden, sekizinci dereceden olanlar aynı dereceden emekli maaşı almaz. Primi fazla yatıranın emekli maaşı fazla olur. Bu dünyadan iman ve ibadetiyle emekli olup cennete giden insan dünyada kaçıncı dereceden emekli olmuşsa cennette de o dereceden maaşını alır. Ama alır. Ha, alır. Anla anlatabildim mi? Herkes orada şey yok. Yani eksik kalma, doyumsuzluk, işte tatmin olmadığı, üzüntü, keder, kısacası zıtlıklar yok cennette. Olumsuzluklar cehennemde, tüm olumluluklar cennette. Evet. Yani cennette olumsuzluk namına, olumsuzluk namına, kıskançlık gibi buna benzer şey namına hiçbir şey olmadığı gibi tamamen doyum var. Hangi makamda bulunursa bulunsun tamamen orada insan doyum içerisinde olur. Yani eksik kalma, elde edememe, ulaşamama gibi bir noksanlık nakise yoktur. Heee. Ve men yüpmem kim Allah'a iman eder ve yamen salih ve salih bir amel işlerse ne olur ükcefür anuseyi Allah onun günahlarını siler ortadan kaldırır ve burada şunu da ifade edeyim diğerinde de ifade edeceğim aslında bizim okuldaki sınav sistemi ile Allah'ın sınav sistemi farklı bizim sınav sistemlerimizde diyelim ki Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Allah'ın sınav sistemi tersine. Allah'ın sınav sisteminde bir doğru bir yanlışı götürüyor. Ay, Ayetlerine geçiyor. İmden Hasanat Yusif Nesiyat. İyilikler kötülükleri götürür. Oysa bizdeki sınav sistemi tersine işliyor. Adam üç tane yanlış yapınca, vay sen üç tane yanlış yaptın. E yaptığın doğruyu ben bak, sileyim ben. Haksızlık olmuş oluyor. Bu ne yapar? İnsanı başarıya teşvik etmez. Başarısızlığa teşvik eder. Korkuya teşvik eder. Yani o insan doğruyu yapayım, yapayım diye çaba göstermez. Yanlış yapmayın telaşı içerisine girer. Tam tersine daha da yanlış yapar. Ama Allah ne yapıyor? Teşvik ediyor. Bak bir tane iyilik yaparsan bir kötülüğü silerim. İnden hasenat yüzyıbne seyyat ki bak Allah ne yapıyor? Şart düşüyor. Ve meyyûmi kim Allah'a iman eder? veya mesalihen ve iyi bir amelde bulunursa ükefir anusiyi adi Allah onun günahlarını siler ve tecrih, ve onu cennetlere Hacım, o, tekil değil çoğul. O, o, o, o da ayrı ve, ve ha, ha, alfilo, ha. ha zaten bir aşil mesalihen İyilikleri Cenab-ı Hak ne yapıyor? 1'e 10 veriyor, gittikçe de katlıyor. Ama günahı cenab bak, hem günahı 1'e 1 bir yazıyor ki tersi olması lazım. 1'e 1 bir yazıyor, bir de hemen cenab şey yapmıyor Hemen tabiri caizse tamam bitti artık, bundan sonra başka yolu yok. Tevbe kapısını açmış. Yapılan iyilikler hangi çeşit iyilik olursa olsun, yapılan iyilikler de otomatikman onu götürüyor. Yani aslında cehenneme girme, girmek, cennete girmekten daha zor. Yani cehenneme girmek cennete girmekten daha zor. Yani tersi yönüyle tersi yönüyle cennete girmek cehenneme girmekten daha kolay. Çünkü ya cennete girmek için o kadar yollar var ki yüzde 99 yol var. Cehenneme girmek için bir tane yol var. Başka yol yok. O da zorluklarla meşakkatlerle, affedersin pisliklerle, günahlarla, çirkeflerle, bataklıklarla, vahşetlerle dolu. Yani onun için hakikaten hakikaten bir insan cehenneme giriyorsa şaşmak lazım. Bu kadar imkan aynı şuna benziyor. Yani diyelim ki devlet, devlet o kadar imkan veriyor öğrenciye. Hala buna rağmen öğrenci çalışmıyorsa, sınıfta kalabiliyorsa o öğrenciye şaşmak lazım. Yani onun için Rabbimiz bu imkanları bak o hem götülüklerini siliyor ve onu cennetlere bak tekil değil çoğul cennatin cennetlere öyle cennetler ki tecimint tahtiyel altlarından nehirlerin akmış olduğu cennetlere koyar o altlarından ırmakların akmış olduğu cennetler nasıldır halidine fiha ebeda burada hem halidine ifadesi hem ebeda ifadesi birbiri teyit ve tekit ediyor İçerisinde ebedi kalacakları Halid ve Hulut'ta sürekli içerisinde kalmak. İçeride daimi kalmak. İçerisinde da bir de ebedenle onu teyit ediyor. Ebedi olarak içerisinde kalacaklardır o cennetlerde. Zalikel fevzul azim. Bu nedir? Büyük bir kurtuluş. Büyük bir başarı olmuş oluyor. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın insanlara vermiş olduğu fevz-i büyük bir kurtuluşun ifadesidir. He, ama... Müminler için bu, bu durum var. Gelelim kafirlere. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirlere gelince ve وَتَذَّبُ بِاَيَاتِنَ Kur'an, Ayetlerimizi yani Kur'an'ı tekzip edip yalanlayanlara gelince onların durumu nedir? اُولَاكَ أَسْحَابٌ لَا Onlar cehennem sahipleridirler. Onların sahibi cehennemdir. Cehennem onların sahibidir. Cehennem onlara sahiplik yapar, evlilik yapar. وَاِلَيْهِ الْمَعَى Değil mi? Yani o onların varacakları aynı zamanda bir yerdir. Cennet, cehennem onların sahibi, sahibidir. Onlara sahiplik yapar. Cehennem onları kıcaklar. Onlar da aynen diğerleri gibi halidine fiha orada ebedidirler. Yani kısacası cennette ebedi, cehennemde ebedi. Yani cennette ebediyen var, cehennemde ebediyen var. Yani cennette eğer cehennem, aynı ifade ikisi içinde kullanılıyor. Yani haşa cehennem Belli süre olmuş olsa aynı kullanın ifade cennet içinde kullanıldığı için o zaman cennetin de belli bir süre olması ondan sonra olmaması gerekir. O halde cennet nasıl sonsuzsa cehennem de aynı derecede sonsuzdur. Ve bir selması abo, ne kadar da kötü bir varış yeridir, o yer ne kadar da kötüdür, ne kadar da bir sonuç varış yeridir o cehennem, hiye o o cehennem. Ma esâbe bin musibetin, o ehli iman ve ehli küfrün durumunu zikrettikten sonra ma esâbe bin musibetin, isabet etmiş hiçbir musibet yoktur ki illa ancak biiznillah, yani bir kadai, bir takdirihi, bir hükmihi değil mi? Allah'ın kazası takdiri ve hükmü iledir. Allah'ın takdirinin dışında hiçbir musibet, hiçbir sıkıntı, üzüntü, ve, veba, bela, ölüm vesaire insana isabet etmez. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a iman ederse ki fi kavlihi, şu sözde innel musibete bi kadâihi. Musibet nedir? Yukarıda söylediği gibi Allah'ın takdiri ve kazası iledir. He, kim Allah'a iman ederse yehdi kalbehu li, sabri aleyhâ. Allah onun kalbini hidayete sevk eder. Yani sabra karşı onun kalbini Cenab-ı Hak açmış olur. Yani sabır gücü verir. Aynen şunun gibi. men amene bil kader, emine minel keder. Kaderi iman eden, kederlerden ve sıkıntılardan emin olmuş olur. Onun için kim de Allah'a iman ederse, Allah onun başına gelebilecek tüm musibetlere karşı kalbini ne yapar? Sabır ile takviye eder, sabra sevk eder, sabra hidayet etmiş olur. Ve Allahü şeyin alim, Allah her şeyi bilendir. Ve atiullah. Allah'a itaat ediniz. Özellikle tahsis ediyor. Ve atîur rasûl. Yani Allah'a, buna benzer çok ayet var. İn kuntum Allah fe tebiûni Allah gibi ve Allah ve atîur rasûl. Bu Kur'an'da çok geçer. Allah'a itaat ediniz ve onun rasûlüne ve rasûle itaat ediniz. Demek ki Allah'a itaat ve e itaat eş değerlidir. Yani tersi yönüyle. Resul'e itaat olmadığı zaman Allah'a da itaat olmamış oluyor. De ki ey habibim eğer Allah'ı seviyorseniz, in kültüm tuhuy bunallah onu yok Bana uyunuz ki Allah da sizi sevmiş olsun gibi. Fəin tevelle eğer bu durumdan sırt çevirir, yüz çevirir, tersine döner, yapmaz Allah ve Rasulüne itaat etmezseniz, fəin nama ancar Allah Rasulüne düşen nedir? El-velâhul-mübîn, el, mübin, el Apaçık tebliğdir. Peygamberlere düşen budur. Ne gibi? Mesela, Efendimiz'e maddi manevi en büyük desteği sağlayanlardan birisi de amcası Ebu Talib. Amcasına devamlı, ölüm döşeğinde de yine ısrarla. Ammi, ammi, ammi. Amca imanet, imanet. Bunun üzerine ayet geliyor. Efendimiz'i uyarıyor. İnneke la tehdîmen men ahbebde, velâkinnallâ yehdi men yeşâd. Ey Habibim sen dilediğini istediğini öyle hidayet veremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Yani hidayet peygamberimizin elinde değil. Di hidayet direkt Allah'ın elinde. Peygambere düşen nedir? Tebliğdir. Hayır. Ya Talip ne oldu örneğin nasıl oldu? Ebu Talip açık yani açık bilinen şey iman etmemiştir. O kadar. Yani Ebu Talip hatta onun üzerine etrafımdaki müşrikler ya Ebu Talip yetimi Muhammed'e mi iman edeceksin? Biraz kabilenin Reisliğinin vermiş olduğu biraz gurur da o sebeple de maalesef iman etmemiştir. Aynen. Ama ne olur? Efendimiz'e yapmış olduğu onca şey nokta kadar da iyilik olsa onun karşılığını görür. Allahu la Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. O Allah ki ancak O'dur ilah. Ondan başka ilah yoktur. O'dur tek olan ilah. Ve Allah o halde Allah'a. Burada ne yapıyor yine? Takdim ile taksis yapıyor. Sadece ve sadece Allah'a. Ne olmuş? فَلْيَةَوَكَّلِ <gülüyor> الْمُؤْمِنُونَ Müminler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsinler, onu düşünsünler. Yani başkasını değil, başkasına da değil, başkasını da düşünerekten değil. Sadece ve sadece Allah'a düşünsün, ona dayansın, ona tevekkül edip güvensinler. يَا Amin o, Ey iman edenler! Hocam, konu alakalı değil mi de hocam? Mesela allah Teala Ebu Lebiye birisine mesela hangi gün, cumartesi günü mü azabını hafifletiyordu hocam? Pazartesi günü, pazartesi Efendimiz'in günü, doğduğu gün. O doğduğu gün hani Cumartesi günü, pazartesi günü onun açık görüşü. Ceza yok, azap yok, serbest. E, Ebu Lebiye birisine öyle bir şey yapmışsa... Efendim bize nasıl günü? yapar? E, İnşallah bizim şeyimizde, dileğimizde o. Efendimize yaptığının fazlasını kat be katını... Çok katını görür yani o Ebu evet. daha fazlasını görür çünkü Ebu Lep'te inat vardı onun hakkında ayet indi yani ama, vardı, e e ama Ebu Talib'te o yok bunu koruyordu yani. öyle koruyordu himaye ediyordu her şeye karşı ya yünesine Amin ey iman edenler inne min ezvacikum he, muhakkak ki sizin zevceleriniz ve evladikum evlatlarınızdan vardır o min, yer hepsi öyle manasına değil ama onlardan da bir kısmı, onlardan da bazıları vardır. Ne olarak? <gülüyor> Aduvullekum. Onlardan sizin için düşman olanlar da vardır. Değil mi? Ha, babası mümin, oğlu düşman. Oğlu mümin, babası düşman. Ha, onlardan sizin için bazı düşmanlar da vardır. O halde ne yapın? ruhum <gülüyor> Onlardan sakının. Hangi konuda? El <gülüyor> tuti'uhum. Onlara itaat etme konusunda. Neyden? Fittahallufi. Halefe geri. Geri kalma konusunda. Neyde? Anil hayri. Hayri işleme de. Geri kalma konusunda onlara itaat etmekten sakınım. Yani acaba he, benim çocuğum öyle veya benim, benim babam böyle. Acaba ben he, onun rencide olmaması için bazı şeyleri yapmasam mı? Gibi hakikaten aile insan için bir fitne, çoluk çocuk bir fitne yani bir imtihan sebebi. Hak'tan ve hakikattan, ibadet ve taattan hayırdan ne yapabiliyor? İnsanı al koyabiliyor. Burada da ifade edeceği gibi. Ne gibi mesela? Kel cihadi ve hicreti. Ya ben cihada gitsem ölü, ölsem o zaman çocuklar ortada kalırlar. He, ben hicrete gitsem o zaman onların başına burada ne gelir? Gibi hayır konusunda geri kalmakta onlarda içerisinde böylece sizin için bazı düşmanlar vardır. Hayrı yapmanıza engel olacak durumlar vardır. فَاِنَّ سَبَبِ النُّزُولُ ayeti, اَلْ اِتَعَةُ fizalike. Bu ayetin iniş sebebi, diyelim ki babaların burada çocuklarına ve eşlerine itaat etmelerinden kaynaklanan bir durumdur. Söyle. Ben nuzulü ayeti hocam. أن من مكة النبي صلى الله عليه وسلم فمنعهم فمنعهم وقالوا صبرنا على فلا على فراقكم وتركوا baba sen gidersen ne olur biz nasıl yapabiliriz tek kalırız bizi yiyeceğimizi kim verecek işte biz yapamayız gibi ne yapıyor ayağına sarılıyor gitme ne olur diye onu o hayırdan ...mani olmuş oluyor. Adını değiştir fark etmez. Bugün de öyle. Yani birçok hizmetten, gayretten, çabadan, ibadetten ki daha önce de ifade ettim mesela. Adam namazı bıraktı. Niye? Ya hocam dedi amirim beni tehdit etti. Eğer seni bir daha görürsem namazda o görevden alıp alıp koyarım. Niye bana cevap vermedin diye. Ya ben de bıraktım hocam. Arkadaşım bırakmadı ama ben bıraktım. Çoluk çocuk var ama emekli olunca kılacağım. Şimdi bu tabi ne yapmış oluyor? O bahane buna ibadeti bıraktırmış oluyor. Ve in tafo anhum fi tesbitihim iyyakum muta kum Burada birkaç kelime var. Özellikle onu size bildireyim. Ve in eğer affederseniz. Afu, Şu deyimi unutmayın. Aff ve safh. Aff ve safh müminin özelliğidir, müminin özelliğidir, af ve saf. Eskiler öyle derler, af ve saf sahibi olmak. Yani af eğer affedici olursanız, anhum fi tasbiytihiyya <gülüyor> alı koymaları konusunda, onların sizlere alı koymaları konusunda eğer affuda bulunursanız, yani cezalandırma yoluna gitmezseniz, anzaliken <gülüyor> hayri bu hayri yapmakta, alı koymaları hususunda ne ile bir meşakkat ifira kumalayhim. Onların sizin onlardan ayrılmalarını vermiş olduğu meşakkat sebebiyle meşakkat sebebiyle bu hayırdan sizi alı koymaları hususunda eğer onları affederseniz ederseniz bir ikincisi vatasfaho ve saf dedi kusurlarını da örterseniz müsaafa ederseniz saf müsaafa aynı kökten geliyor ve onların günahlarını ayıplarını kusurlarını da örterseniz ve tafiru ve bağışlarsanız fe illallah ve rahim muhakkak ki Allah mağfiret edicidir ve merhamet sahibidir. Allah sizi affeder. Hani burada şey durumuna gitmiyor. Yani onlar böyle yaptı siz de onları cezalandırın değil. Af ve saf ile müminin özelliği budur. Af ve saf ile muamelede bulunmak yani yumuşak bir tavırla çözüme kavuşturucu bir durum içerisinde bulunmayı emretmiş oluyor. Innama emwalukum, ancak ve ancak mallarınız ve evladukum ve çocuklarınız fitnetüllekom. Sizin için nedir bir imtihan sebebidir? Hangi konuda? Şahileten an umuril ahirete, ahiret işlerinden alı koymaları konusunda, meşgul edip alıkoymaları koymaları konusunda aileniz, mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitne imtihan sebebidir. Vallah Allah ise en dahası onun nezdindedir, onun yanındadır, katındadır. Ney? Eşrul asiyi. Büyük ecir ve mükafat Allah'ın nezdindedir. <gülüyor> ha. O halde ne yapmayınız? Feletufe bi tuhu. Onu geçirtmeyiniz, fevt etmeyiniz, kaçırmayınız. Yani. Onu kaçırmayınız, fevt etmeyiniz, elden çıkartmayınız. Ne ile? Bi işhalikum bil emvali ve evladı, Mallar ve çocuklar ile meşgul olma bahanesiyle, meşguliyet ile onu elden çıkartıp da kaybetmeyiniz. Fettakullah. <gülüyor> Mastataatum Gücünüz yettiği nispette Allah'tan ittika ediniz. Takvada bulunuz, günahlardan sakınınız ve kaçınınız. Nasikatun'u kavli. Bu şu şunu nesk etmiştir. İttakullah hakka tukati. Yani takva yapabildiğiniz nispette, takva yapabildiğiniz nispette Allah'tan sakının. Sakınabildiğiniz nisbette. Burada da gücünüz yettiği. Yani hakka tukati. Hak, hak yani takv ha takvayı hakkıyla takvayı hakkıyla yapınız. Hakkıyla takvada bulununuz. Ayetini ayeti şu, bu onu nesketmiştir. Önceden ne diyordu? Fettekullaha <gülüyor> meslatatum. Gücünüz yettiği nisbette takvada bulununuz. Nasihatün li kavli. Şunu nesketmiş oluyor. İttekullaha <gülüyor> tukatihi. Yani hakkıyla Hakkıyla tatvaada bulunuruz. Yani burada yapılması gereken nedir? Demek ki insan gücü nispetinde, mesela adam özürlü, mesela adam hastalıklı, mesela adam yatalar, mesela adam cihadı çıkamayacak durumda, sakat vesaire. Yani yapamayacaksa o halde Allah kimseye gücü nispetinde bir yük yükleniyor. La ikelbufullah nefsel illa rusa'a. O Amin Hasulü Nesihati ait değil mi burası hocam? Evet. Yani on işte onla bağlantı kurdum. Yani orada da Cenab-ı Hak kimseye yapamayacağını üzerinde bir yük yüklemiyor. O halde yapabileceğimiz nispette, sakınabildiğimiz nispette. Ben bir soru soracağım. Ha. bu mesela hocam bu ayeti indirmiş Allahu Teala bu ayeti yani ne sıklıkla ha. bildiği halde niye böyle O zaman konuyu şunu oraya geleyim ben ne hikmetine gelelim. Kur'an'da neyini he bulduk, he. bulduk hepsini, söyleyeyim. hepsini söyleyeyim. Yok genel bu genel bir hükümdür. Neshin hikmeti şudur, tediriciliktir bir kelime. Tediricilik. Ne gibi? Daha iyi anlayasınız diye söyleyeyim. Allah içkinin haram olduğunu bilmiyor, zararlı olduğunu. Ama ne yapıyor? Üç aşamada indiriyor. Üç aşamada indiriyor değil mi? He. Ondan sonra insanlar bu sefer ya hem içerim hem kılarım. Bu sefer Cenab-ı Hak ne diyor? لَا تَقْرَدُ ve وَاَنْتُمْ sukara. İçkili olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Ama içeyim ama. Ha, orada ne var? Yasak yok. Hmm. Yasak yok. Allah ne yapıyor? Tedirici. Çünkü düşününüz ki cahiliyet döneminde bütün cehalet insanların ruhlarına, damarlarına, kanlarına işlemiş. Bir şey bugün de öyle. Mesela uyuşturucu müptelası olmuş olan insanı uyuşturucudan kesmiyorlar hemen. Her gün uyuşturucu. Adam değil ki uyuşturucudan tedavi olacak. Hastaneye gidiyor. Her gün hastanede ona uyuşturucu veriyorlar. Ama uyuşturucu terk etmeye gitti hastaneye. Hastanede gene veriyorlar. Nasıl? Yavaş yavaş azar azar azalta azalta azalta vücut artık ne yapıyor? İstememeye gelinceye kadar. Şimdi birden bıraktırsa ne olacak? Vücut çökecek. Kafayı da bozar vücut da çökecek. Onun için tediricilik esası üzerine alıştıra alıştıra alıştıraraktan Kur'an peyderpey peyderpey surette Onlara o yanlışı terk ettirmiş oluyor. Evet. Amca'm, yapıyor yani? Hani bir şey öyle. Hani Namazda bu saymayın Sana biraz daha yaptı, biraz daha kıstal. kaldı. Ama ne yapıyorlar? Bu sefer bakıyorlar ki hakikaten namazda sapıtıyor ya. Ayeti yanlış okuyor. Kulliyallahül kafirun, abudu ma ta abudun. Tamamen tersini söylüyor. La abudu ma ta abudun derken abudu ma ta abudun diyor. Burada ne yapmış oluyor? Bozuyor. Otomatikmen ayetin inmesine kendi yanlışı sebep olmuş oluyor. İyi ki yani tamamen yasaklanmış diyor. Var mı? Allah Tabii ya. Yani Kur'an o zemini o ortamı hazırlıyor. O ortamı hazırlamadan bir şeyi ortadan kaldıramazsın. İşte onun için Kur'an-ı Kerim toplumları o şekilde İslam, İslamiyeti uygun bir zemine oturtturmak üzere o zemini önceden hazırlıyor. Tediricilik. Mesela ne yapıyor? Birdenbire namaz hemen. Hemen iniyor mu namaz? Yok. Kur'an'ın niye ay on şunu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim bir seferde inemez miydi? İnebilirdi. Ama ne yapıyor? Allah 23 yıla yayıyor. Niye Mekke dönemi ayrı, Medine dönemi ayrı? Mekke döneminde inen ayetlere bakın, Medine dönemindeki inen ayetlere bakın. Tamamen ayrı. Mekke döneminde imana dair ayetler inerken Medine döneminde amel ve ahkama dair ayetler iniyor. Niye? Çünkü artık Mekke döneminde bir altyapı oluştu. on üst yapıyı oluşturmak üzere Medine döneminde bu sefer ne yapıyor? Onlara artık emirler, yasaklar, ahkamlar, hükümler devreye girmiş oluyor. İşte o 23 yıllık süreyi Allah bir yılda bir anda yapabilirken tediricilik ile o toplumu o İslamiyet'e hazırlamış oluyor. Bu, ay, bu da buna bir allah Teala rahmet şeyi gösteriyor bize. Bakın size de böyle Heh. diyebiliyordum Heh. ama bakın. <gülüyor> yani böylece taşıyamayacağı bir yükü Allah kimseye yüklemiyor tediricilik ile zamanı yayaraktan ortamı hazırlayaraktan Cenab-ı o toplumun adeta mahsetmesine dinin hakikatlerini Kur'an'ın hakikatlerini emip mahsetmesine vücuduna yayılmasına sebep olmuş oluyor tam bir kabul diliyle kulağıyla o size emredilenlerine emredilenlere ne yapınız kulak veriniz dinleyiniz. O ati ve itaat ediniz ve enfikof itaati itaat konusunda infak ediniz. Hayrenliği hayrı li enfusyku. Nefisleriniz için hayırda infakta bulununuz. Yekununun haberi yakın, yakınının haberi. Mukaddere tu cevabul emri. Vemen yuka kimde sakınırsa neyden şu hanefsiyi nefsinin cimriliğinden, isteksizliğinden, geriliğinden sakınırsa onlar felaha ermiş, kurtuluşa ermiş kimselerdir. Ve in kardan karden kim güzel bir borç ile Allah'a borç verirse bu ayet bize şunu da hatırlatıyor. İnallaha eştera minel müminina enfesuhum ve emvaluhum enenhum el cenneh. Allah burada müminlere şunu söylüyor. İnna Allah isterâ ki Allah satın alıyor. İnna Allah isterâ minel müminîne neyi? Enfusen ve emvâle. Bennelehümü'l cennet. Cennet karşılığında nefis ve mallarını Allah müminlerden satın alıyor. Yani Allah yolunda onları verirseniz Allah da karşılığında size ne vermiş olur? Cenneti vermiş olur. Ha Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah rızası için harcamada bulunursanız, infak ederseniz ne ile bir anta tasadakı antı ibnesi güzel bir surette içinizden gelerekten güzel bir şekilde sadaka bulunursanız Allah ne yapar yudaif hulakum onu sizin için katlar kat be kat Demin de söylediğimiz gibi bir 10 kötülükleri siler kat kat bunu yapar bir vahidete açlar ilasap imiye ve ekler nereye kadar ona 700'e ve 30 bine kadar Mübarek gecelerde Kadir gecesinde ne yapıyor? 81 yıldan, yani bin aydan 81 seneden ne, ne olmuş oluyor? Daha hayırlı. Kadir gecesinde yapılan amel başka zamanda yapılan amelden 30 bin kat, 30 bin kat. Ramazanda yapılan diğer zamanlarda yapılanlardan bin kat. Yani böylece Cenab-ı Allah belirli zamanlarda yapılan normalde yapılanı bir e 10 on. Aynen Yusuf peygamberin buğdayı gibi ne yapmıştı bir tane tohum ekiyor yedi yüz veriyor başak gibi yani bire yedi yüz aynen iyilikleri de öyle Allah bir iyilik yapıyorsun yedi yüz tane tohum veriyor yedi başak yedi başak her başakta ne var yüz tane buğday var bak bir tane ekiyor Yusuf aleyhisselam bir tane bir tohuma yedi tane başak her bir başakta da yüz tane var bir tohuma yedi yüz tane veriyor. İyilikler de böylece Allah bire yedi yüze ve daha fazlasına kadar Allah ecir ve mükafatı katlamış oluyor. Daha bununla bitmedi. Ve yâfir lakum. Ma yaşa. Dilediği şekilde Allah size ne yapar? Mağfiret de bağışlar. Vallahu şekurun şekûrun mücazir alet taati. İtaat ederek ceza verme konusunda şükre layıktır. Takdir edendir. Yani karşılığını verendir. Aynı zamanda halimun fil ikabe alel masiyeti. Günaha karşı ceza verme konusunda da halim ve selimdir. yumuşak Yumuşaktır. Yani hemen anında şey yapmaz. Cezasını vermez. Alimul gaybi yani es sırrı gizlilikleri bilen odur. Allah'tır. Daha ve şehadete el alamiyeti Gizlilikleri ve açıkları, yukarıda da geçtiği gibi gizliyi ve açığı, gaybı ve şehadeti, görüneni ve görünmeyeni bilir. Aynı zamanda el aziz fi mülkü mülkünde izzet sahibidir. El hakimu fi su'ihi ve şu'unihi külliha, bütün işlerinde ve sanatlarında yaptıklarında aynı zamanda Allah hikmet sahibidir. Her şeyi hikmetle yapandır o Allah. Evet elhamdülillah ya ala kulli hal sev el küfr ve dalal subhaneke la ilme lana illa ma allamtene inneke entel alimur rahim ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha